Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Duray Aydınoğlu hocamız, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradio.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını açıp radyonun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Efendim bugünkü programımızın destekçisi Soli Özel'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet bugün e, başlangıçta e, Arnavutluk depremine konuşacağız e, ve e, Gülseren Onanç e, deprem sırasında kirandaydı hocam. Ee, ve e, şimdi onunla bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Yani hoş geldiniz programa. Merhaba. Hoş bulduk. Iyi Ardın sen de hoş geldin. Evet herhalde bağlandı. Gülseren merhabalar. Merhaba Gülen'cim. Merhaba. Geçmiş olsun öncelikle. Ee, Nuray Aydınoğlu hocam burada. yum burada. Ee, ve e, merak ediyoruz. Türkiye'ye döndün herhalde. Gerçekten çok sevgiler. Geçmiş olsun Gülseren Hanım. Ailesine de Açısı olmaktan her zaman gurur duyduğum açık radyaliyetine de sevgiler. Evet döndüm ee, uzunca bir yolculuktan sonra e, bu sabah 6.7 evdeydim. Evet e, ayın 26'sında e, sabaha karşı 3.54'te oldu herhalde değil mi? Biraz bize bilgi evet, verebilir evet. misin? Ne oldu ne yaşadın? İçeri, şunu soruyorlar bana ne işim vardı tiranda diye. Tabii onu da soracağız. Evet. Evet başlayayım istersen bir uluslararası toplantıydı Türkiye'de ve bölgedeki çatışma çözümlerini konuşmak üzere eski siyasetçi, gazeteci, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan 14 kişilik bir gruptuk yaklaşık 10'a yakında uluslararası katılımcı vardı. Son anda organize edilmişti bu organizasyon ve Arnavut'lu Türk vatandaşlarına vize uygulamadığı için orası seçilmişti. O yüzden Tirana'da yapıldı. Yani başka bir nedeni yoktu. Hani bölgesi olarak zaten sadece o, o, otelde yapılması istendiği için oradaydı. Biz de 25'i gecesi ulaştık oraya. Ve bu saat Öncelikle ön sarsıntı saat 3'te oldu. Oranın saatiyle 3'te. Evet. Bizim biliyorsunuz şu anda Avrupa ile 2 saat farkımız var. Saat 3'te ilk sarsıntıyla uyandım ben. Bayağı ciddi bir sarsıntıydı. Beni yataktan kaldıracak şekilde. Biraz bekledim. O böyle bir çok kısa sürü geçti. Ama yani benim kaç çantım bayağı uzun sürdü. Daha uyumamıştım ki birdenbire o 6.4 olduğunu sonra öğrendiğim büyük deprem oldu. O bayağı uzun geldi bana. Hani bana dakikalar geldi ama sadece yarım dakikaymış. Evet, 30 saniyelik bir deprem. Evet, o, o bile uzun anladığım kadeyler. Şimdi bundan sonrasını sana anlatıyorum çünkü sen yıllardır Bizi e, 20 yıldır değil mi? 20 yıldır yapıyorsunuz evet, bunu. yıl bizi depreme hazırlayan birisiniz. E, ve benim ne kadar e, kötü bir öğrenci olduğumu sana anlatmak için anlatıyorum. Bir <gülüyor> şunları yaptım ondan sonra bilmiyorum soracak mısın bunları? Aa mı? Bir dakika. Bir yerden bir yerde bir şey ses karışması var. Tamam. Onu hallettik. Evet. Evet Gülseren dinliyoruz. Ha, anlatayım mı? Tabii tabii, tabii lütfen. lütfen. Ben yapma dediğim bir sürü şeyi de yaptım galiba. <gülüyor> i̇lk iş ilk ilk bir kere yataktayım yatak sallamıyor. Ee, Doğrusu hani soruyorlar ölümü düşündüğümü hiç düşünmedim. Hani ölümüm depremden olacağını düşünmüyorum Evet O sırada düşünmüyor ha? insan doğru. Evet ama ne yapacağım da şimdi yeni atlattık ya e İstanbul Depremi'nin çeşitli e, pozisyonlar, yerler filan onları da çok ezberlememişim anlaşılan. Ben ise işte yatakta kalayım dedim. E, yatakta kaldım dükene kadar. Sonra bu arada e, grubun diğerleriyle oluşturduğumuz WhatsApp grubuna haber verdim ve baktım ki onlar da zaten hazırlanıyorlar. İşte bahçeye inildiği şeyler var. E, ve telefonlarınız çalıştı öyle mi? Ha şimdi evet telefon çalışıyor. Elektrik kesilmedi. Ee, internet de bir kesinti olmadı. Telefonlarımızda bir kesinti olmadı. Ee, ben hani, bir daha odaya gelemem diye işte, pasaportlu falan eşyalarını toparlayıp çıktım. Bahçeye indik. Ee, pardon bahçeye nasıl indeyim soracaksan üçüncü katlıydım. <gülüyor> Geldim asansörü çağırdım. Asansörle paşa, paşa <gülüyor> Asansör geldi ve sen bindin asansöre. Evet. Sonra öğrendim ki diğer arkadaşlarımız, daha iyi öğrenciler. Onlar yangın merdivenini kullanmışlar. Orada öğrendik ki işte bu Arnavutluk son bir aydır zaten salsılıyormuş. Evet. Ve 6.4 olduğunu öğrendik. Yani benim Türkiye'den gelen arkadaşlarımın ilk tepkisi acaba bu İstanbul depreminin uzantısı mı oldu? Demek ki İstanbulluların böyle bir tepkide beklenişi var. Evet, ee, bunu, bunun adıyla, cevabını, mesela. bunun cevabını seninle konuştuktan sonra Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız, ondan öğreneceğiz. Tabii dünyanın neresinde bir deprem olursa olsun İstanbulluların aklını hemen acaba İstanbul'daki e, fayları tetikledi mi sorusu geliyor ama e, onun soru, o sorunun yanıtları da e, çok net ve çok açık. E, çok haklısın 40 yıldır yaşadığı en şiddetli depremmiş Arnavutluğun ve e, bu 6.4'ten sonra da 500 tane artçı deprem olmuş. Aynen aynen bütün gün sarsıldık. Evet. Ha, mesela saat 7'de bayağı bir sarsıldı. Biz sonra gittik uyuduk. Ha bir dakika bahçeye çıktınız, bahçeye çıktınız. peki evet, bahçeye Sizin yanınıza gelenler, size akıl öğretenler falan oldu mu? Şunu yapın, bunu yapın şeklinde. Yok, hiç. otelden bile otel bir tek bize çay kahve servisi yaptı. Otelden de kimse bizi bir şekilde yönlendirmedi. Biz bu tür haberleri yavaş yavaş Türkiye'den almaya başladık bazı arkadaşlarımız tamam geçti gidelim diye hiç inmeyen arkadaşlarımız da oldu bu arada ha onlar yani, şey yatakta kalmaya devam ettiler evet yatakta kalıp uyumaya devam edenler de oldu ee, yabancılar vardı şeydi e, çok korkan az korkan daha hazırlıklı olanları da gördük ee, sonra sabah öğrendik ki e, doğrusu mesela ben e, en çok haberi Türkiye'den aldım. Ee, sahil kasabasındaki o Duret ve Tuma, Tumane evet. iki tane yer asıl hasar görmüş. Orada e, bir o, otel e, hasar görmüş ve orada e, Türk çalışanlar varmış. Otelin iki sonra katı çöktü orada. Ee, sonra onlarla birlikte gündük zaten biz e, şey, Türkiye'ye. Onları anlatayım mı? Lütfen, ee, lütfen tabii. <gülüyor> bu arada tabii <gülüyor> bir yandan da tiranda e, şeyleri, yıkılmış binaları falan gördünüz herhalde değil mi? Tiran'ın tam içinde çok yoktu. Biz oradan havaalanına doğru e, gittik. E, yıkık binaların e, depremden olup olmadığını, yıkık bayağı bir bina var. Evet. E, bunun depremden olup olmadığını sorulduk şöpöre. O e, gece kondu yıkımları olduğunu söyledi. Orada e, bu ara belediyenin verdiği bir konuda yıkım e, süreci vardı. Hala orada yıkıntılar duruyorlardı. Asıl yıkıntılar durar ne? Yani şey e, deniz kenarında olmuş. E, büyük yıkıntılar deniz kenarındaki kasabalarda olmuş. Evet. Sen notlarında 44 kişinin e, Orada evet havaalanındaki, havaalanındaki e, şeyde, televizyonda gördüğüm en son rakam dün akşam itibariyle 44 kişiydi, ee, bizim Kirem Büyükelçimizin söylediği bu rakamın en az 200'ü bulacağı şeklindeydi. Ee, arama kurtarma ekipleri hala devam ediyormuş. Ee, bu rakamın çok daha yükseleceğini söylüyor. Bizim elimizdeki Hemen... rakam hala 26 Gülseren. Ee... Ben de az önce baktım, 22'de gördüm bir yerde. Evet. Bir, yani en son BBC 26 rakamını verdi. Ama tabii şey e, görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla e, Büyükelçinin söyledikleri doğru olsa gerek. Çünkü e, ciddi bir hasar var binalarda. Yani Anladım neredeyse öyle, yani. körfez depremini hatırlatan görüntüler e, var televizyonlarda ve medyada. Evet. Evet. Sonra bizim organizasyonu yapan yani toplantı organizasyonu yapan arkadaşlarımız gitmek isteyenleri nasıl ulaştırabileceklerini araştırdılar. Ama normal uçak seferiyle dönmek mümkün değildi herkes gitmek istediği için. Benim uçağım da bu akşamaydı daha. Sonra öğrendik ki Türkiye'den bir askeri uçak zaten afet yardımını getirmek üzere gelecek. Gitmek isteyen Türk vatandaşlarını da alıp geri getirebileceklerini söyledi biz de dört kişi biz bu gruba katılacağımızı söyledik sonra havaalanında işte diğer mağdur olan arkadaşlarla hikayeyi onların hikayesini öğrendik keşke onlardan birine ulaşabilsek onların hikayesini öğrendiyiz gerçi ciddi bir çok yaşıyorlardı bana bile anlatırken böyle tam anlatamıyorlardı onların otelinin iki katı çökmüş bir kısmı bazı eşyalarını toparlayabilmişler çoğu toparlayamamıştı Yük etçiliğimiz onlara e, yeni pasaportlar e, vermişti. Öyle geldiler, öyle seyahate edebildiler. E, sonra havaalanında e, askeri uçağı bekledik. Askeri uçak geldi, yardımı indirdi, e, bizi aldı. E, kocaman bir uçak. E, tabii şey yolcu uçağı değil, e, kargo uçağıydı. Kargo uçağı, evet. E, evet. Oradan bizi Etimesu'da getirdiler. Gece saat bir buçuktu geldik Etimesu'da. Ankara'ya indiniz. İstanbul'a değil. Evet evet. Ankara'dan gelmişti zaten. Türk Hava yolları, Türk Hava, bir Hava Kuvvetleri. Hava Kuvvetleri, kuvvetleri evet. uçağı. Ankara'dan gelmişti. Ankara'ya götürdü. AFAD ekipleri karşıladı bizi. Ben sonra işte Esenboğa'ya geçip Sabah karşı İstanbul'a geldim. Ee, doğrusunu istersen, hani uzunca bir süredir devlet tarafından parmak sallanan, e, cezalandırılmaya hazır bir vatandaş olarak devletimizin bu <gülüyor> kucaklayıcı yaklaşımı bana iyi geldi, itiraf edeyim. Ee, devletin de böyle bir yüzü e, varmış bunu görmek için Trana gidip böyle bir e, Depremle evet, sarsılman evet. gerekiyormuş demek ki. Evet evet. evet tabii evet. yani şeyi hatırlarsak yaşadığımız hep birlikte yaşadığımız Körfez depremini de hatırlarsak orada başta siviller olmak üzere bütün Türkiye el birliğiyle depremin yaralarını sarmaya çalıştı. Ee, tabii ki çok ciddi gecikmeler de oldu ama e, ne olursa olsun e, birleştiren olaylardan birisi bu tür felaketler. Değil mi hocam ne diyorsunuz? Evet, yani birleşmek için felaketi bek beklemezsek diye önericem. İyi olur. <gülüyor> evet, evet. Evet sen e, bugünkü derslerim diye paylaşmışsın. E, memle memleketimizin değerini bilmeli ve koruyup kollamalıyız diyorsun. İkinci olarak da dayanışmak için zor zamanları beklememeliyiz. Biz iyi insanlarız, bizi ayrıştıranlara da izin vermemeliyiz diyorsun. Evet. Üçüncü madden de Nazım'ın dediği gibi dört nola gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Ve e, Tiran Büyükelçiliği'ne, Türk Hava Kuvvetleri'ne teşekkürlerine iletiyorsun. Argun'un bir söyleyeceği şey var. Ben şimdi Gülseren Hanım'ın anlattığından şöyle de bir sonuç çıkardım. Demek ki deprem anında şunu yapın, bunu yapın demek yetmiyor. Tatbikat yapmak lazım. Tekrarlanan tatbikatlar evet. gerekiyor. Evet, başka çaresi yok. Yani sadece Altın Saatler programını dinlemek de yetmiyor <gülüyor> Gülseren. Evet. Ve ailede olsun, çevrede olsun, Argun'un da söylediği gibi tatbikatlar yapmak hmm. gerekiyor Eksim ve bunu eksik da 3 ayda bir gerçekleştirmek evet, yani gerekiyor. Japonlardan hmm. filan öğrendiğimiz bu. Bizim en büyük eksiklerimizden biri bu. Evet. Evet. Yani Japonya'da bu rutin olarak çünkü Yapıyorum. yapılan evet. bir şey. Şehir e, çapında yapıyoruz. Şehir bunu. çapında tabii yani çünkü bu özellikle bu tahliye meselesi işte oteldeyseniz nasıl tahliye edeceksiniz, evet. hoprular da nasıl, işyerleri nasıl bunları bayağı Planla, planlamak için uygulamak lazım yani i̇şte, evet. e, tatbikatını yapmak lazım. O bakımdan biz hemen hemen hiçbir şey yapmıyoruz. Şuur altına yerleşmesi lazım. Tabii tabii. Yani en azından senede bir kere yapsak ne olur yani? Evet. Yani hani. E, evet, e, ya, o anlık <gülüyor> bilinçli bir şekilde şeyi düşünemiyorsun. Ha tamam şimdi kalkayım e, yatacak şu köşesine. E, Akışlıyız gayet Zaten tabii. Bildiğiniz evet. gibi. Evet, ben evet. evet. evet bu, bu bir ders. Evet. Ee, Bülseren sana çok teşekkür ederiz. Ee, tekrar teşekkür tekrar geçmiş olsun sana ve birlikte olduğun arkadaşlarına ee, hakikaten önemli dersler içeriyor. Ben hemen e, bizim depremden sonra e, böyle e, kendi kuruluşlarında e, çok dikkatli olduğunu düşündüğümüz arkadaşlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde e, hiçbir önceden belirlenmiş olan e, görevin yerine getirilmediğini öğrenince çok şaşırmıştık. Ee, onun da çok net bir sebebi var çünkü e, bu görevlerin, sorumlulukların e, biraz önce de konuştuğumuz gibi tatbikatlarla sıkça tekrarlanması lazım e, ve e, ancak o zaman insanın e, beynine yerleşebiliyor. ve Doğru, bir, bir Evet, mesela zaten. senin verdiğin o, o asansör örneği e, gerçekten çok enteresan çünkü en bilinenlerden birisidir. Ama işte orada insan düşünemez hale <gülüyor> geliyor. Ve maalesef... E Çalışıyor. Çalışan bir hatası Belki yani orada kurumcu olarak da şunun yapılması lazım. O anda onun çalış çalışmıyor da olması lazım belki de. Hmm. Yani bazı e yani hasar verici mekanizmaların birdenbire kapatılması gibi. Evet. Bilmiyorum siz biliyorsunuz ama evet. Evet öyle. Bir, bir de tabii ki e, şeyde siz bahçeye indikten sonra en azından e, otel yönetiminden birilerinin gelip size ne yapmanız gerektiğini yani çay kahve servisi yerine ne yapmanız gerektiğini anlatması gerekiyor. E, maalesef Türkiye'de de aynı durumdayız. Yani son depremde e, Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremde e, okullar hemen tatil ettiler ve bütün öğrencilerini sokaklara e, bıraktılar servis araçlarına bıraktılar. Ee, çok benzer bir durumla karşı karşıya ise de evet. varsa tabii servis o sırada. E, önemli bir kafa evet. karışıklığı var. Yani evet. büyük, bir, büyük bir korku ve endişe var bir taraftan ama hani geldiğinde de ne yapacağımıza ilişkin bir kafa karışıklığı var. Evet. Ben kendi adıma e, olduğu anda neler yapmam gerektiğini biraz daha iyi öğrenmem gerektiğini de öğrendim şimdi. Evet, sen aynı zamanda çeşitli kuruluşlarda da e, sorumluluk üstlenmiş bir arkadaşımızsın. O nedenle e, bu tecrübeyi onlara da aktarman son derece yararlı olacaktır diye düşünüyoruz. Çok çok teşekkürler tamam. Gülseren. Teşekkürler. Sağ olasın. Ve i̇yi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. geçmiş olsun. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler. Evet efendim, e, Gülseren Onhanç Açık Radyo'nun eski programçılarından biridir ve Kadın Hareketi'nin de önemli e, isimlerinden birisi e, Tiranda idi ve depremi orada yaşadı. E, ama hemen Türkiye'ye döndü. Şimdi e, küçük e, bir ara veril mi? Yok. Ara vermeden e, Okan Tüysüz hocamıza bağlanalım ve ondan bilgi alalım. E, evet hocam bakın yani her yerde aynı e, durumla karşı karşıya kaldık. Gerçi biz bundan ne kadar uzaktayız onu da ayrıca sorgulamak lazım ama yani bütün açık radyo açısından da herhalde depreme hazırlıklarımızı tekrar tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Her hafta bir program yapıyoruz ama kendi yakınlarımızda ve kendi çevremizde bile tedbirlerin alınmasına yeterli dikkati ve özeni göstermediğimizi ee, düşünüyorum doğrusu doğru haklısınız evet evet e, telefon hattımızda Okan evet. Tüysü hocamız var hocam merhabalar merhabalar iyi yayınlar diliyorum sağ olunuz, çok teşekkürler biraz önce e, depremi ...geceliğin uykusundan uyanarak e, fark eden Gülseren Onanç arkadaşımızla görüştük ve bize e, neler yaşadığını anlattı. Şimdi Türkiye'ye döndü. Türkiye'de e, kendisi ve e, birlikte olduğu e, arkadaşlar e, sağ salim durumda. Biz ise programda Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikteyiz. Argunyum da burada. Ee, ve size soracağımız iki tane deprem oldu. Birisi Arnavutluk'ta gerçekleşen deprem ve hatta depremler. Ee, diğeri de e, Yunanistan'da gerçekleşen e, altı büyüklüğündeki gerçi denizde oldu. Ee, Girit'in Girit kuzeybatısındaki evet, kuzey evet. depremi de e, konuşabilirsek iyi olur hocam. İyi günler hocam. Şimdi, evet. İyi günler, hürmetler ediyorum. İyi yayınlar diliyorum herkese. Evet. Şimdi e, bizim önce bir kuralla başlayalım. Bir yerde geçmişte deprem olmuşsa gelecekte de olur. E, Bosna, Hersek ve e, Karadağ, Arnavutluk ve oradan Yunanistan'a kadar uzanan hat e, İtalya'yla birlikte ama İtalya'dan biraz daha fazla geçmişte deprem üretmiş bir bölge. Arnavutluğa baktığımız zaman 1963'te 26 Ocak'ta bu dün yaşanan depremin 150 kilometre kadar doğusunda bir 6.1 büyüklüğünde deprem oluyor. Benzer nitelikte sıkışmalı bir deprem, bindirmeli bir fay tarafından üretilen bir deprem. ve O zaman 1070 can kaybı 4000 bin civarında e, yaralı var. Şehrin aşağı yukarı %80'i Üsküp'ün sekseni %80 Üsküp'e yakın %80 kayboluyor. Ve 200 bin kişi evsiz kalıyor. E, bu kuşakta, Üsküp'te aşağı yukarı Makedonya'dan Arnavutluğa kadar olan kısıma baktığımız zaman kuzey, e, batı, güneydoğu uzanımlı çok sayıda bindirme fayının olduğunu görüyoruz. Bu bindirme fayların bir kısmı yüzeyde, bir kısmı ise sismik verilere göre pek yüzeye çıkmayan bizim kör fay dediğimiz tarzda faylar var. Ve Arnavutluk'ta dün olan deprem 6.4 büyüklüğünde ve 1963'ten bu yana 5. büyük deprem Arnavutluk'ta olan ee, ve bu depremin 6 saat öncesinde 3'ten e, büyük 4 tane deprem oluyor. Bir tanesi 4.4. Ve o 4.4'ten e, korkan kişilerde önemli bir kısmı bir daha yatmıyorlar. E, parklarda falan bekleyenler olmuş benim duyduğum kadarıyla. Ve ana depremden 1 saat önce bu e, öncülerin olmasın. Ve deprem olduktan 6 saat sonra da bu defa 230 kilometre kuzeyde, kuzeybatıda, Bosna Hersek'te, Mostar civarında 5.4'lük bir deprem oluyor. Ki orası da uzak olmasına rağmen, 230 kilometre uzak olmasına rağmen aynı e, sistemin devamı, sıkışmalı, bindirmeli bir sistemin devamı. Şimdi ondan sonra da olan çok sayıda artçı var. E, burada Tahmin edilen bu depremin e, üreten fay 75 kilometre boyunda bir fay, e, jeolojik haritalara göre ben literatürden tanıdığım kadarıyla ve yapılan GPS ölçümlerinde de bir milimetrelik yılda hızı var. Bu da aşağı yukarı 500 ila 1000 yılda bir tekrarlanan deprem anlamına geliyor. Belki bir kıyas olarak söyleyebiliriz. Bu bir milimetreyle hareket ederken. Bizim Kuzey Anadolu fayı 24 milimetre hızla hareket ediyor. Yani geniş aralıklarla, çok uzun aralıklarla deprem üretebilecek bir fay. Demin burada çöğür faylar olabileceğinden bahsetmiştik, bindirme faylarını. Bu korkulan bir şey Arnavut için bizde çok fazla Güneydoğu Anadolu'da olduğu tahmin ediliyor ama çok ortaya konulmuş değil burada da çok bilinmiyor çöp faylar gelecekte bir deprem üretir mi endişesi açıkçası Arnavutluk için de söz konusu şimdi o kuşağın Arnavutluk'tan ve Yunanistan'ın en batı kıyılarından İyon Denizi'ne bakan kıyılarından itibaren takip ettiğimizde Girit'e geliyoruz Girit'te olan deprem Arnavutluğun aşağı 750 kilometre mesafesinde benzeri bir kuşak üzerinde ama e, 750 kilometre uzakta olduğu için çok büyük ile bağlantılı olması pek mümkün görünmüyor e, bir deprem. Bu da 6.1 büyüklüğünde fakat özelliği derin olması 65 ila 72 kilometre arası derin olduğuna dair veriler var. Tabii bu kadar derin deprem genellikle yüzeyde çok hasar yaratmıyor. Yaratsa bile hasarı sınırlı oluyor. Ama çok geniş bir alanda hissediliyor bu tür derin depremler. Girit'e de baktığımız zaman girip geçmişten büyük depremlerin olduğu bir yer. Akdeniz levhasının bir işte levhası altına daldığı bir dalma batmazomu. Dalma batmazomları hakkılayacağız. Hem Japonya'da hem Sumatra'da büyük depremler yaratmışlardı. Bu onun kadar hızlı olmamalı. Geçmişte büyük depremler üretmiş ve hatta önemli Tsunami'lere de yol açtığı düşünülen, tahmin edilen bir bölge. Burada da meydana gelen depremler söylediğimiz gibi derin olduğu ve altı büyüklüğünde olduğu dikkate almışsa Girit'te çok büyük bir hasar beklemiyoruz açıkçası. Ben haber alamadım şu ana kadar. Orada herhangi bir hasar var mı yok mu onu bilmiyorum. Evet biz de tespit edemedik yok. hocam. Fakat tabi Arnavutluk'ta çok ciddi bir hasar var ve 6.4 büyüklüğünde olmasına rağmen e, hatta bazı e, fotoğraflar ve e, televizyonlardaki e, çekimlerde ...neredeyse bizim Körfez depremindeki e, kentlerdeki durumu e, andıran e, görüntülerle karşılaştık. E, biraz önce görüştüğümüz Gülseren Onanç arkadaşımız da e, ölü sayısının artabileceğinden bahsetti. E, yani şu anda hala 26 ölü e, olduğu belirtiliyor... Ama önümüzdeki saatlerde bu sayı artabilir de deniyor. Gerçekten hasar fazla görünüyor. Bu belki hani ters fay olduğu için ters faylarda yüzeyde yaşanan 20 genellikle oldukça fazla olabiliyor diğer faylara oranla. Yani bir diğer de işte sarsıntı çok daha fazla ortaya çıkabiliyor. 6.4 de kritik bir değer çünkü 6.5'ten sonra genellikle bu değerlerde 6.5-6.4 yüzeyde kırıklar, fay kırıkları ortaya çıkabiliyor. Yine bu depremler hem sıvılaşma olma açısından, hem bazı heyelanlarda tetikleyebilme açısından kritik değerler 6.2-6.5 ve bunun üstündekiler genellikle yıkıcı depremleri oluşturuyorlar. Evet, ben e, bir de bir şey ekleyeyim. Muhtemelen çok iyi bilmiyoruz çünkü Arnavutluk eskiden beri biraz böyle kendi içine kapalı. Eskiden daha da kapalıydı evet. hatta e, malum. E, öyle bir ülke ama e, genel olarak benim elindiğim intiba zaten inşaat kalitesinin çok düşük olduğu. Yani, e, oldu. bugün, bugün de bir gazetede sanıyorum ona benzer bir yabancı yayında ona benzer bir görüş okudum yani. Muhtemelen bu yıkıntılarının sebebinin de inşaat kalitesinin düşük olduğu meselesi. Deprem mühendisliği konusunda falan yani mesela Arnavutların hemen hemen hiç sesini duymamışızdır. Yani eskiden de öyleydi. Hani komünist dönem zamanında da öyleydi. Yani biz ne bileyim işte Balkan projesi sırasında 70'lerde, 80'lerde çalıştığımız dönemlerde dahi ki o zaman işte bütün komünistti o zaman Balkanlar Diyelim ama beraber çalışırdık fakat böyle Arnavutlardan hiç, hiç kimseyi hatırlamıyorum ben. Varsa bir, muhtemelen belki vardı ben hatırlamıyorum ama yani hiçbir ağırlıkları da yoktu. Hiçbir bu konuda hani e, bilimsel veya mühendislik e, geçmişlerinin güçlü olduğuna dair bir emare de görmüyorum. Ama tabii bundan sonra belki de anlayacağız yani bu hasar e, düzeyine ilgili daha detaylı bilgi alınca. Bu konuda söylediklerim haklı mı değil mi bunu göreceğiz. Evet, Yapı kalitesi açısından Romanya'da evet. da belli bir o, tabii, tabii, benzerlik tabii, tabii. olduğunu Romanya, biliyoruz Romanya değil mi? Romanya çok kötüydü. Ben evet. 1977 depreminden sonra gitmiştim. O çok kötüydü tabii. Ama özellikle eski binalardı onlar. Evet. Eski binalarda harpten önce yapılmış binalar özellikle. Onlar hemen hemen tümü yıkıldı zaten. Evet. evet. Okunan açan... şu şeyde e, sahile yakın olması, buradaki çökerlerin gevşek çökenlerden olduğu belirtiliyor özellikle. Evet. Lese, Tuman ve Dures diye 3 e, tane yerleşim birimi var. Bunlar deprem e, o dağının güney ve güneyinde bulunan iki bölge. Eee kuralarda zemin büyütmelerinin çok fazla olduğu muhtemeldir hocam bir evet. Bir zemin sebebiyle evet. evet. o nedenle de hasarın buralarda çok daha fazla olduğu şekilde görüşler var şimdi Olabilir. Evet. evet, evet. Hocam size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olunuz Çok teşekkür ediyoruz teşekkür hocam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Teşekkür. Evet, e, Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdan Arnavutluk ve Girit depremine ilişkin e, bilgileri aldık. Şimdi bir e, ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. I'm gonna buy myself a hound dog. I'm going downtown. I'm gonna buy myself a hound dog. I'm gonna buy myself some land, and I'm gonna build myself a big old house. Yes I do, and now I know just what I know just what I'm gonna do. I'm I'ma go fishing as often as I can. Yeah. Have me some daily grays and drink me some moonshine. Radyodasınız 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argunyum ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Evet programımızın birinci bölümünde Arnavutluk depremi hakkında hem Gülseren Onanç'tan yaşayan arkadaşımızdan hem de Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdan bilgileri aldık. Ee, i̇ki etkinlikle ilgili bilgi vermek istiyorum TUMOP Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 4 Aralık Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında gelecek hafta 4-9 Aralık tarihleri arasında yeraltının emekçileri madencilerin fotoğraflarından oluşan madenciler ve yer altından yüzler fotoğraf sergisini düzenliyorlar e, Taksim metrosunda turnikeler ve yürüyen bant katında tekrar ediyorum. Taksim metrosunda 4-9 Aralık 2019 tarihleri arasında. Evet. E, ikinci e, duyurumuz ise 7. yılında iş sağlığı ve güvenliği kanunun değerlendirilmesi sempozyumu iki gün boyunca sürecek. E, bu hafta 29 Kasım Cuma günü ve Cumartesi günü. Bu e, iki günlük e, sempozyum e, İstanbul Barosu'nun binasında düzenleniyor. E, bununla ilgili e, detaylara da e, internet üzerinden ulaşmak mümkün. İstanbul Barosu Konferans Salonu Beyoğlu 29-30 Kasım 2019 7. yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun değerlendirilmesi sempozyumu. Evet. Bir de bir küçük haberimiz var. İstanbul Atatürk Havalimanı, yani şu anda özellikle sivil uçuşlara kapatılmış olan Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünün bir kısmının yıkım işlemleri başladı. Halbuki özellikle afetler konusunda deneyimli uzmanların önerisi Atatürk Havalimanı'nın bütün bölümlerinin korunması ve herhangi bir beklenen Marmara depremi sırasında da geçen sefer olduğu gibi buranın da hem yardımlara açık bir hava limanı olarak kullanılması aynı zamanda toplanma bir, alanı, barınma, toplanma, alanı barınma alanı olarak da kullanılabileceği belirtiyordu ama bir bölümünün yıkımı başlamış durumda 100 kişilik bir ekip bunu gerçekleştiriyor bunu da bir programımızın kaydına ekleyelim dedik. Evet hocam bir başka çok önemli etkinlik ise İstanbul deprem çalıştayı Evet 2-3 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Kongre merkezinde düzenleniyor ve buraya davetli katılımcılar çağrılıyor kısaca belirtmek gerekirse bu konudaki belediyenin bir çalışması. Evet evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin evet. Sayın İmamoğlu'nun açıklamış olduğu seferberlik Kapsaklı. planının Par parçası. başlangıcı diyebiliriz değil mi hocam bu çalıştaya? Evet. Evet. evet. Daha doğrusu evet. o planda zaten böyle bir çalıştayın yapılacağı belirtiliyor idi. Evet. Evet. Evet böyle bir duyuru o, o, yayınlandı ve e, bazı kişiler davet edildi anladığımız kadarıyla e, dediğiniz gibi 2-3 Aralık yani önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günleri İstanbul Kongre Merkezi'nde e, düzenleneceği ifade ediliyor 6 tematik başlık altında konular tartışılacak e, bunlar afet risk yönetimi Acil durum yönetimi, afet risk analizleri, afet risk finansman kapasitesinin geliştirilmesi, afet ekonomisi, kentsel ve mekansal planlama, tasarım, yenileme ve geliştirme ve ekosistemin ve doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliği adaptasyonu olarak e, tanımlanıyor. Evet, altı ee, tematik başlık. Evet, evet. Ee, işte burada e, deniyor ki belediyenin e, yazısında veya mesajında e, bu konularda farklı mesleki disiplinlerin ve sektörlerin katılımıyla katılımcılardan esas olarak beklentimiz mevcut sorunların analiz edilmesi, çözüm önerileri geliştirilmesi, öncelikler yapılması ve proje önerileri üretilmesini sağlamak olacaktır bu sayede depreme dayanıklı bir İstanbul için oluşturacağımız yol haritasında bilimsel veriye dayanan ve ilgili tüm paydaşların görüşlerini dikkate alan bir yaklaşım benimsenmiş olacaktır deniyor. Hocam burada evet. bu deprem master planı 2003 tarihli evet. onunla bir köprü kurulacak gibi anlaşılabilir miyim? Vallahi tabii her şey mümkün çünkü bu o, konu yani burada biraz önce sözünü ettiğim o tematik Altı başlıklar başlıkları. zaten Evet, hemen her şeyi 10, kapsıyor. He, Orada da he, aynı konular vardı. Vardı tabii. E, zaten tabii artık İstanbul'da e, yani e, İstanbul ve deprem olayına böyle bakmak lazım. Hı -hı. Bu bir afet boyutunu e, şey yapmak lazım. Evet. evet. E, tekrar. Yani bu, bu, bunu ben şöyle bu seferberlik çardım. şey görüyorum. Yani değil değil mi? 2003 yılında yayınlandı o rapor. Tabii o raporun da bir kere update edilmesi lazım. Yani, yani aradan 15 seneden fazla vakit evet. geçti. Artı tabi o günden bu yana e, bu afet bilimleri alanında çok hızlı gelişmeler oldu bütün dünyada. E, yani bir nevi bu çalışmaların tekrarlanması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani o zaman yapılan çalışmanın e, şimdi tabi bu çok daha şey olur. Yani e, ben çünkü 2003 e, yani deprem master planından hep bahsediyoruz ama onu kamuoyuna özellikle belediyeye ...tabul ettirebilmemiz için bizim... tabir caizse göbeğimiz çatlamıştı. Evet. Yani, o zaman öyle. Yani. Yokuş yukarı. Yani ben, yani. ben mesela bir sürü televizyon programında... E, ...böyle bunu özellikle... ...bunun gerekli olduğunu... ...çok... Şey, ...vurgulamıştı. E, şey Israrlı bir, bir biçimde vurguladığımı hatırlıyorum. Yani, e, o kadar şey değildi yani. O kadar herkesin... ...ne olduğunu pek tahmin edemediği... ...bir şeydi. Yani daha sonra çoğu insan tabi çok iyi olduğunu ve çok değerli bir çalışma olduğunu söyledi. Buna katıldı. Ama tabi şimdi o noktaya göre çok daha ileri durumdayız. Bakın evet. şimdi mesela hakikaten belediyenin kendisi bunu şu bu bildiriyi yayınlıyor. Belediye o zamandan bu yana işte gerekli kurumsal yapılanmasını da tabi oluşturdu. Yani o zamandan beri işte. Burada bu bir bildirinin altında üç imza var. Bir tanesi deprem ve zemin inceleme müdürü. Önlü müdürlük yoktu eskiden hmm. kuruldu. İkincisi deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanı. Doktor Tayfun Kahraman bu şey plan, şehir neylesin? plancıları odası eski İstanbul Şube, İstanbul Şube Başkanı. Evet, evet o arkadaşımız ve hmm. e, doktor Mehmet Çakıroğlu o da. E, genelsi... oldu Çakıl, Özür dilerim evet. Çakılcıoğlu Genel Sekreter Yardımcısı. Yani e, tabii İstanbul ve belediye çok daha hazırlıklı şimdi. Tabii bu bu e, şeyin ne kadar iyi planlandığını bu çalıştayın bilmiyorum. Ayrıntısını bilmiyoruz, göreceğiz. E, i̇ki gün içinde tabii e, bir takım ön hazırlıklar yapıldıysa önemli sonuçlar alınabilir. Muhtemelen ben Hocam, öyle tahmin ediyorum bir takım komisyonlar kurulması lazım. Yani hmm. genellikle bu tür çalıştaylarda ve şuuralarda olduğu gibi bir takım alt komisyonlar kurulur. İşte birinci gün onlar çalışırlar, ikinci gün raporlarını sunarlar ve e, şey olur. öyle mi olacak yoksa e, başka bir format bu takip edecekler. E, tabii bütün bu konular iki gün içinde ele almak için bence öyle alt komisyonlar falan kurmadan yapamazsınız. Yani bütün bu hmm. konular genel kurulda tartışılacak kadar... Çok olgun değil. Göreceğiz tabii. Yani tabii burada genellikle bu yenileme ve işte güçlendirme vesaire öne çıkıyor. oyunda özellikle. Tabii hiç şüphesiz o da önemli. İşte bu başkanın sunduğundan önce bizim de programlarımızda değerlendirdiğimiz o deprem seferberlik planında işte bir takım projeler kaba da olsa tanımlanmış durumda. Evet. Işte, değil mi? Şu kadar bina, şu kadar süre içinde yenilenecek. 48 yani bin bina diyor. Evet. Yani. E şimdi onları herhalde belki bu, bu da biraz daha bir programa falan mı bağlanacak? Bilmiyorum. Acaba. Yani benim detaylı bir bilgim yok. Ben de, e, ben de orada öğreneceğim. Evet. Yani, yani konuşuyoruz. 20 sene evet. geçti. Evet. Büyük e, İzmit, Gölcük sonra Düzce evet. depremlerinden 20 senedir konuşuluyor. Raporlar var, raporlar, komisyonlar, komisyonlar, raporlar. Ama şehir hala büyük bir risk altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Artık bir şeylerin yapılma zamanı geldi geçti. Şimdi tabii ben yani de bekliyor yani biz şöyle bakmak lazım. Şimdi bu son işte o depremden sonra e, biz de tekrar düşüncelerimizi tazeliyoruz aslında. Bir tekrar tekrar tekrar değerlendirince Şöyle de bakma lazım. Bizim çok büyük bir riskimiz var. Yani bazı şeyleri kabul etmemiz lazım. Bu riskin tümünü ortadan kaldıramayız. Yani bu, bu, bu, bununla yaşamak zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Onun için zararı ne kadar minimize edebilmek için ne tedbir alabilirsek, yani bütün yapılarımızı, bütün, bütün hasarlı yapılarımızı, pardon hasar görebilecek, tehlikeli durumdaki yapılarımızı yenilememizin imkanı yok. ...zaman bakımından artı finansman bakımından. Ama bunu da o kadar böyle dramatize etmemek lazım. Dünyanın her yerinde bu iş biraz böyle de. Siz biliyor musunuz mesela Japonlar büyük bir şey olduğunda, Tokyo depremi olduğunda onları Yokohama depremi diyorlar. Orada da onlar yüz binlerce kişinin ölmesinden falan söz ediyorlar. Yani ki bütün onlar tabii bize göre yapı stokları çok daha iyi ama orada da çürük binalar var, çürük altyapılar var. An muyum? Yani bu, mazum, bir de çok kalabalık bir var tabii kentlerde. Çünkü hazırlık bakımından dünyada örnek aldığımız, evet örnek aldığımız, hiçbir e, olmasızlar evet. sıfır değil, risk sıfır değil, tamamen kaldırılmış değil. Bu mümkün değil. Biz biz gerçekçi olalım. Bizim hmm. artık işte son bu korozyonlu binalar ve işte mevcut binaların böyle hmm. dolayısıyla işte birkaç haftadır, iki, iki, iki aydır konuşuyoruz değil mi bu Evet. Yani e, bu bizim durumumuz oldukça kritik. Biz çünkü bir 20 seneyi işte konuşarak geçirdik. Evet, konuşarak. Farklı biraz önce söylediği gibi. Yani ama şunu da kabul edelim. Bir şeyler yapsaydık bile ancak bunun problemin bir kısmını çözebilecektik. Unutmayalım yani. Problem problemin en önemlisi ki hala yaptığımız yanlış. Biz problem üretmeye devam, devam ediyoruz. Yani evet, bugün bile yaptığımız binaların ne kadar sa sağlıklı olduğunu tartışmamalıyız ama ben tartışmamız gerektiğini evet. düşünüyorum. Yani şu da hani işte kentsel dönüşüm diye böyle paldır küldür son e, 7-8 senedir özellikle yapılan işte son sıralarda e, ekonomik budalım dolayısıyla biraz yavaşlayan bu, bu da o kadar kötü binalar yapıldı ki örneğin. Anlatabiliyor muyum? Kaldı ki bırakın şimdi bunu. Türkiye'deki bir yandan hani biz hep büyük ölçüde biz İstanbul'da yaşadığımız ve İstanbul tabii çok büyük tehlike altında falan diyoruz. Onun için İstanbul'a bakıyoruz. Ama Türkiye büyük ülke, 80 küsur milyonluk ülke. Burada muazzam bir inşaat faaliyeti var. Anadolu'daki çeşitli deprem bölgelerinde inşaatlar her şekilde devam ediyor. Ediyordu belki son şeye kadar. Yani, durgunlaşmış olabiliyor Durgun ekonomik durgunluğa kadar. Evet. Yani bunların hepsinin iyi yapıldığını falan zannediyoruz biz. Hayır efendim. Yani yani problem orada. Ama hadi belki de hadi iyi, iyi niyetle bakalım. Tedrici olarak bir iyileşmenin olduğunu söyleyeyim ama kesin bir tam manasıyla doğru dürüst bir uygulama yapmadığımız belli. Bizi geriye doğru gittiğimizde 20 yıldır bunu konuşuyoruz. 15 yıl önce neydi? İşte 10 yıl önce neydi? Bunlar. Problem şu. Bugünden itibaren yani biz bunu 20 sene evve de benim söyledim. Bugün, yarından itibaren bu işi düzeltelim. Ama bütün eksiklerimizi neyle ilgili? Yapa, yeni yeni binaları yaparken e, uyguladığımız, yaptığımız hataları anlatabiliyor muyum? Sistemdeki eksiklikleri giderelim. Bunların çoğu kolaylıkla yapılabilecek şeylerdi. Ama yapamadık hocam bu evet yani, bir durumdayız bu, ve önümüzde de bir seferberlik evet, ifadesi var. Evet. Bu o, olumlu bir şey bence. İşin ciddiye almanın bir ilk mi? adımı herhalde. Şimdi burada bizim de insanlarımızın, vatandaşlarımızın, dinleyicilerimizin e, yerel yönetimlere, yöneticilere gerekli baskıyı uygulaması lazım. Tabii. Biz bunu talep ediyoruz demelerden. Bu, bu konuyu hayatî olan. nedenlerinden biri şöyle iyi oldu bunu söylediniz. Yani evet bu işte, yenileme, e, ta, şey tasarım yenileme ve işte geliştirme konusu, mesela dönüşüm diyebiliriz yine. E, bu konu yine konuşulacak ama artık e, yani son e, teran depreminden aldığımız dersleri de şey yaparsak. Hakikaten deprem, depreme hazırlık bağlamında, kent, kent, kentin hazırlanması bağlamında çok daha iyi çalışmalar yapmalıyız. Yani yapısal tedbirler tabii alınacak. Ama onları ne kadar hızlı alabilirsek alalım, depremi, olacak. depremin ne evet. zaman olacağını bilmiyoruz çünkü. Bilmiyoruz. Evet. Fakat ne kadar hızlı tedbir alabilirsek alalım, bunun bir, bir sınırı var. Çok bir, korkunç hızla riski büyük ölçüle o risk. Ortadan kaldıramayız. O, o, o zaman, o zaman yapısal e, şeylerin dışında yani deprem, depremden korunma anlamında depremden e, depremdeki can risklerini, can kaybı risklerini azaltma, azaltma. Özellikle can kaybı riskini azaltma doğrultusunda çok önemli işte yatırımlar yapılabilir. Bunların büyük bir kısmı tabii eğitimle ilgili konulardır. Yani ben bu şeyden aslında afet boyutunu çok daha önemsiyorum bu şeyde çalıştığıda yani kentin kent olarak insanları hazırlaması kentin bir bütün olarak hazırlanması işte bütün senaryoların çok dikkatli bir biçimde oluşturulması çalışılması pratiklerinin yapılması vesaire vesaire. Bu, bu konularda... Toplanma alanında şey, anlaşamadık daha ben, hocam. Ya. Ya ya toplan, bu, bu, bu konular, barınma alanı ayrı bu, bir konu. Bu yani. konular öncelikli olmalı diye düşünüyorum. Çünkü yani yenileme... işte dediler şu 28 bin bina mı dediler. 48, 48, 48 yani. bin bin. E güzel tamam işte yapabilecekleri o da o da hemen değil. Bunu işte, da 10 yılda, yılda mı? Beş, e, gayet tabii. Çünkü yani. bu o kadar kolay değil yani. O, ben işte diyorum bizim yüz binlerce riskli binamız var. Bunlar hepsini hepsini yenileme, evet. yenilememiz mümkün değil an muyum? Bu riski kabul edeceğiz. Yani ne yapalım? Bu, bu gerçekçi olacağız çünkü riskimiz var. Bunu minimize etmek için yani ben kurtulmak için can can kaybının maruz kalmamak için kent olarak, aile olarak, toplum olarak ne yapmamız gerektiği konusunda ve bunun bunun gerektirdiği altyapı çalışmaları nedir bu konuda. Demin konuşuyoruz. Kat bir eksiğimiz var ya. Yani. Aşikar. Tabii. Ev bazında Mahalle bazında, şehir bazında değil mi? Buna ihtiyacımız evet. var. Gülseren Hanım söyledi ben bilmiyormuşum dedi. Yaşadım dedi. Yani biz bunu aslında 99 depremlerinden sonra böyle bir, bir canlanma oldu işte bu konularda. Tekrar bir canlanmaya, bir tazelenmeye ihtiyacımız var. Bu, bu kampanya Öğrenelim bağlanma. artık hocam yani. Evet. Tepemize yıkılacak evet. yani. Şimdi bakın hocam 6 tane tematik başlığı alt alta sıraladık. Evet. ...bunlara baktığımız zaman... ...bunlar böyle iki gün içinde... ...oturulup konuşulup... ...bir çözüme bağlanması mümkün değil. İki... ...bu geçen 20 yıl içinde... ...hiç değilse... ...bazı kamu binalarının... ...ve büyük binaların... ...risklerini... ...beş aşağı beş yukarı biliyoruz. İşte bu konuda da en öğretici... ...olan olay... ...en son yaşadığımız depremden sonra sosyal medyada paylaşılan, televizyonlarda gösterilen e, binaların durumu. Biz bu binalarla ilgili hala belli bölümlerini boşaltmak dışında hiçbir tedbir almadık. Nereden bahsediyorum? En başta hastanelerimizden. Eski büyük devlet hastanelerimizden bahsediyorum. Ve bunlardaki problemlerin tespiti yeni bir tespit değil. Siz de biliyorsunuz ki seneler önce bu tespitler yapıldı ve mutlaka bu binaların ...yenilenmesi veya güçlendirilmesi gerektiği ortaya kondu. Keza 48 bin veya 100 bin hiç önemli değil ama bilinen binalarla ilgili acil bazı tedbirlerin, önlemlerin alınması gerekiyor. Seferberlik dediğimiz şey nedir? Seferberlik dediğimiz şey herhangi bir kentin riskini önleyebilmek için topyekün harekete geçmektir. Bunu sağlayabilecek bir mekanizmanın devreye sokulmasıdır ve burada da o kadar kapsamlı bir şey var ki ayrıntı var ki ve e, tabii ki e, çok haklı olarak Birleşmiş Milletler'in Afet Risklerinin Azaltılması e, Ofisinin 10 e, maddelik, 10 temel prensiplik evet. işte afete dirençli şehirler oluşturmak ama önümüzdeki dönemde karşılaşacağımız can kayıplarını en azından biraz aza indirebilmek için yapılacakların bir an önce belirlenmesi ve bunların da gerçekleştirilmesi konusunda e, harekete geçirilmesi lazım. Biz tabii ki e, bu ikisinde ve üçünde gerçekleştirilecek olan çalıştayı yakından izlemeye evet. çalışacağız ve evet. ayın dördünde de programımızda 4 Aralık programında da gelecek, e, haftaki, evet, gelecek evet. haftaki programda e, büyük ihtimalle Murat Balamir hocamızda katılacak sizin de katılımınızla evet. oradaki gözlemlerinizi yeniden ele almamız e, mümkün olacaktır evet. diye düşünüyorum Süre, evet. süremizi de süratle tamamladık e, bugünlük bu kadar diyelim evet. Çok teşekkürler hocam, Argun. Haydi. Sağ ol, teşekkürler. Evet efendim, bugün Altın Saatler programında iki konuğumuz oldu. Birinci bölümde Gülseren Onanç arkadaşımız ve Profesör Doktor Okan Tüysüz'le Anadolu depremine konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşçakalın.